Allahu Bissallahim, Ne Şeytan Rajeem, Bismillahi Rahmani Ve Nasdeyinu Hu, Ve Naslaferu, Ve Nasuz Billa Himin Şurur Efesinaba Min Siyat Amalina. Men Yehtehi Allahu, Ve Men Yudli Fila Hadille. Va Işşad Ana İlahe İlla Allah, Wahtehu La Şirkela, Va Işşad Ana Ve Rasuluh. Amma Baat, Fina Aslagal Hadis Kitab Allah, Ve Khair Al Hadi Hadi ve şerral umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'â. Ve külle bid'atin dalale Ve külle zalâletin finnâr. Tesettürde ölçüler sohbetimizin bugün üçüncü bölümdeyiz inşallah. Tesettür ayetleriyle ilgili müfessirlerin beyanlarını kısaca naklettikten sonra tesettürün diğer şartlarına da geçeceğiz inşallah. İmam Taberi Ahzab suresi 59. ayetine şöyle anlam vermiştir. Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle herhangi bir ihtiyaçları için dışarı çıktıkları zaman elbiselerini cariyelerin kıyafetlerine benzetmesinler, saçlarını ve yüzlerini açmasınlar, dış örtüleriyle örtünsünler ki fasık olanlar onları rahatsız etmesin, Allah çok affeden, çok merhametli olandır. İbnü'l-Cevzi Ahzab suresi 59. ayetin tefsirinde İbnü Kuteybe'den naklen şöyledir. Başlarını ve yüzlerini örtmelerini söyle ki onların hür oldukları bilinsin. Ayetteki celabib, cılbablar kelimesinden maksat normal elbiselerin üzerine kapatacak ve vücut hatlarını göstermeyecek bir örtüdür. Yani kadınlar dışarı çıktıkları zaman ev içi kıyafetlerinin de örten bir dış elbise. Yani bugün pardösü e dediğimiz veya çarşaf gibi kıyafetlerle yalnız e, ayetin bir ekstra emri daha var. Başlarını örtmesi, başlarının üzerinden sarkıtmaları, (yutni idna ifadesiyle e, yüzlerinde örtecek şekilde olmasını gerektiriyor. Şimdi onun açıklaması gelecek inşallah. Ebu Suud Efendi, Cilbaptan maksat çok geniş ve uzun bir örtüdür. Kadın bununla başını örttüğü gibi yüzünü ve göğsünü de örterek ayaklarına kadar salar. Buna göre ayetin manası, Kadınlar dışarı veya yabancı erkekler karşısına çıkacağı zaman bu örtüyle yüzlerini ve bütün vücutlarını örtsünler olur. Ebu Hayyan, Endülüs'teki adet de tarif ettiği gibiydi. Kadın bütün vücudunu örter, yalnız tek göze açık kalırdı. Ayet tepeden tırna bütün vücudun örtülmesini emreder ve ayetteki üstleri kelimesine maksat yalnız yüzleridir.'' Yani ayet yüzlerin örtülmesini emretmektedir. Çünkü cahiliye devrinde hür kadınlar zaten saçları ve yüzleri hariç bütün vücutlarını örtmekteydiler. Yani cahiliye devrinde kadınlar zaten saçlarını örtüyorlardı, vücutlarını örtüyorlardı. Fakat boyun kısımları ve yüzleri açıkta kalıyordu. Allah Azze ve Celle tesettür ayetini indirmekle yüzlerini ve boyunlarını da örtmelerini emretmiş oldu. Cessas Ayet, genç kadınların yabancı erkeklere karşı yüzlerini örtmeleri gerektiğine delalet ediyor. Kadınlar dış örtülerine bürünmelidir ki, kötü niyetli kimseler onlardan bir şey umarak eziyet etmesinlerdir. Evet, Suyuti, Fahrettin Razi, Nisaburi, Beydavi, İbni Kesir, Son Dönem ilim Ehlinden, Elmallah Hamdi Yazır, Muhammed Mahmut Hicazi, Ömer Nasuhi Bilmen Savi, Nesefi, Alusi, Zemahşeri. Sufilerden İsmail Hakkı Bursevi, Hambeli ulemasından İbn Kudame el-Mahdisi, Abdulhalim Ebushkka. Yani bunun gibi alimlerin hepsi bu ayetlerin tefsirinde ittifak etmişlerdir ve ayetin kadınların yüzlerini de örtmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtmişlerdir. Aynı şekilde Hanefi alimlerinden Alaaddin Kasani yabancı kadının yüzüne bakmak caiz değildir demiş. İbni Abidin, Haskefi, mekufati Mergınani, Halebi, İbn-i Nuceyn, Iraki, Alyülkari gibi diğer Hanefi uleması da ve Hanefi ulemasının çoğunluğu da genç kadın erkekler arasında yüzünü açmaktan men edilir demişlerdir. Yani Hanefi mezhebinde kadınların yüzü açması caizdir şeklinde e, ortaya sürülen Söze karşı bakın Hanefi alimlerinin de çoğu buna karşı çıkmışlardır. Ve genç kadının bundan men edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Muasır yazarlardan Muhammed Said Ramazan el-Buti. Bugünkü Müslümanların durumu huskı fücurun kötü ahlak ve terbiyenin yaygınlaştığı göz önünde bulundurulursa, bu durumda kadının yüzünü açmasının caiz olduğunu söylemeye imkan bulunmadığı anlaşılmış olur der. Aynı şekilde İbni Teymiye, Muhammed Hamidullah, Mevdudi, Kurtubi gibi diğer isimleri de bu görüşe dahil olanlar arasında zikredebiliriz. Kurtubi mesela diyor ki gerçek şu ki cilbap bütün bedeni örten ve kabarık kısmını göstermeyen örtüdür. Nitekim bir kadın olur ki birimiz tüm bedenini örten örtüyü bulamaz. Yani bir cilbap bulamaz. Bu takdirde ne olur? diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Bunun üzerine ona din kardeşi kendi cilbabından giydirsin buyurmuştur. Bu rivayet daha uzun metniyle kadınların bayram namazgahına yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazını biliyorsunuz mescitte değil namazgah denilen açık alanlarda kılardı. Ve buraya hayızlı dahi olsalar kadınların da iştirak etmesini, o hutbeyi dinlemelerini hayızlı olmayanların arka saflarda erkeklerin arka saflarında bayram namazına katılmasını emrederdi. Bu emre binaen kadınlardan biri soruyor. Yani her birerimizin cilbabı olmayabilir. Bazımızın cilbabı yoktur. O zaman ne yapalım diyor. Yani siz bize emrediyorsunuz bu bayram namazına katılmamızı ama. Allah Resulü diyor ki kardeşinden ödünç alsın. Ama cilbabsız gelmesin. Yani dışörtüsü giymeden farz olan bir çıkış için dahi bakın bayram namazına gitmeleri farzdır. Hem erkeklere hem kadınları hayzlı bile olsalar emirdir bu. Böyle bir emir için çıkmaları halinde dahi dış örtüsü olmadan çıkmasına müsaade etmiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Bukhari ve Müslim hadisi bu. Bu hadisin şerhinde birçok ulema şöyle dediler. Zaruret icabı kadın dışarı çıkarsa din kardeşinin çarşafını ödünç alır ve onunla örtünür. İmkan bulduğu müddetçe evinde giymiş olduğu elbisesiyle dışarı çıkması caiz değildir. Temim kabilesinden üzerlerinde ince elbise bulunan yani vücut hatlarını belli eden bir kadın cemaati Ayşe radiyallahu anh'ın yanına gelmişler. Ayşe radiyallahu anh'a onlara eğer siz Allah'a iman edenlerden iseniz ince elbise mümin hanımları asla yakışmaz dedi. Başka bir haberde çok süslü ve renkli bir başörtüsü giyen kadına böyle giyinen bir kadın Nur suresine iman etmemiştir demiştir Ayşe radiyallahu anh'a. Gördüğü gibi ilim ehli tesettür ayetlerinin kadının dışarı çıkarken yüzünü ve ellerini çarşaf ile dış örtüsü ile ellerini eldivenle örtmesinin vacip olmasında ittifak etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlıyken iken şunları yasakladı. İki eldiven, peçe, vers ya da zaferan ile boyanmış giysi. Bu yasak hacca mahsus olup sahabe hanımlarının hac dışında eldiven ve peçe kullandığına delalet eder. Yani kadınlar bunlar zaten kullanmıyorlardı fakat ihramlıyken iken dikişli elbise yasak olmasından dolayı. Mesela erkeklere dikişli elbise yasaktır. Kadınlara öyle değil ama erkeklere bu yasaktır. Kadınlara da peçe ve eldiven kullanmalarını yasaklıyor. Şimdi bazı detaylar gelecek. Günümüzde bazıları madem ki kadın ihramda yüzünü örtmüyor öyleyse diğer zamanlarda da açabilir diyorlar. Bu iddia İslam hıfıkını bilmeyenlerin sözüdür. Selefi salihinin, sahabenin ve tabi'in kadınlarının yaşayışını inceleyen, araştıran herkes yüzün açılmasının mübah olduğunu söyleyenlerin hata ettiğini kesin olarak anlar. Nur suresi 31. ayetinde, kadının zinetini yabancılara göstermesinin haram olduğu belirtilmiştir. Zira yüz, zinetin ve güzelliğin aslı, fitnenin kaynağı olduğu için onun da yabancılara karşı örtülmesi zaruridir. Kaldı ki sahabe hanımları ihramlı iken de, Yüzlerini örterlerdi. Yani bu peçeli olmasa bile yine yüzlerini örterlerdi. Ayşe radiyallahu anh'a şöyle diyor. Binekli hacılar biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ihramlı iken yanımızdan geçerlerken her birimiz başörtüsünü başından yüzüne indirirdi. Binekliler geçtiğinde yine açardık. Yani hacdayken bile bunu yaparlardı. Fatıma binti Münzir radiyallahu anh'a der ki Esma ile birlikte ihramlı iken yüzümüzü de örtüyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim bu halimizi yadırgamıyordu. Yani ihramlılara peçe yasaklanıyor. Fakat bu şekilde başörtülerini yüzlerine indirmelerine Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam karşı çıkmıyordu. Yüzün açılabileceğine dair hiçbir delil yoktur. Bazıları az sonra nakledeceğimiz Esma radiyallahu anhaya Resulullah aleyhisselatü ve vesselamın el ve yüzü istisna eden haberini delil getirmeye çalışmışlardır. Ancak bu asla delil olamaz. Zira... Bu haber hem çok zayıftır hem de hicab önce vuku bulmuş olması muhtemeldir. Sahih rivayette Müslüman bir kadın Beni Kaynuka pazarında örtülü bir halde zaruri alışverişini yaparken Yahudilerden biri kadının örtüsü ile alay ederek yüzünü açmaya çalıştı. Kadın yüzünü açmayınca elbisesinin eteğini bir yere tutturdular ve avretini açtılar. Yüzünü örtüyor avretini açıyor diye alay ettiler. Duruma şahit olan bir Müslüman o Yahudi'yi öldürdü. Yahudiler de toplanıp bu Müslüman'ı öldürdüler. Bu olay üzerine Beni Kaynuka Savaşı çıkmıştır. Yani İslam'daki ilk savaş bakın bir kadının, Müslüman bir kadının yüzünün açılmaya teşebbüs edilmesinden kaynaklanıyor. Bedir Savaşı'ndan önce olmuştur bu Beni Kaynuka Savaş. Yahudilerle. Yüzü açmak sonradan çıkmış çirkin bidatlerdendir ve haramdır. Selef döneminde yüzü açmak vuku bulmamış... Hüseyin radıyallahu anh'ın kızı Sekine dışarı yüzü açık çıktığı için o günün Müslümanları onun bu fiilini çirkin bulmuşlar, ayıplamışlardır. Evet bu Hamidullah İslam peygamberi diye Türkçe tercüme edilen e, kitabında naklediyor bu vakayı. Memure ve öğrenci kadınlar peruk takabilirler şeklinde de e, bir takım fetvalar duyuyoruz hepimiz. Bu asla itibar edilecek bir şey değildir zira... Peruk takanlara hadislerde lanet varidi olduğu gibi, Peruk'un tesettürle de uzaktan yakından alakası yoktur. Bu Yahudi zihniyetiyle tesettüre bir darbedir. Peruk, kadının güzelliğinden ve cazibesinden bir şey gizlemez, belki daha da cazip hale getirir. Neticede ortada bir saç görüntüsü vardır. Bunun sahte bir saç olmasıyla gerçek saç olmasına hiçbir fark yok. Allah azze ve celle bunun örtülmesini yetmiştir. Kadının yüzünü açması... İslam beldelerine hürriyet ve batılılaşma adı altında girmiş, pek çok kötülüklere kapı açmıştır. Müslümanlar, kadının yabancı erkeklere karşı yüzünü örtmesi hususunda ameli olarak icma etmişlerdir. Nitekim Hafız İbn Hacer der ki, kadınların eski ve yeni adeti yüzlerini yabancı erkeklere karşı örtmek şeklinde devam ede gelmiştir. İbn-i Rislam, kadınların dışarı çıktıklarında yüzlerini açmaktan yasaklanmaları hususunda Müslümanların ittifak ettiklerini nakletmiştir. Müslümanların uygulaması, sonrakilerin önceki seleften devraldığı ameli bir tevatür olarak kadının yüzünü örtmesi şeklinde gelmiştir ki, bu iffet ve temizliğe, işlerin en doğrusu üzerinde istikamet üzere olmaya irşad eden faziletli yoldur. Kadınların yüzünü açması ancak kafirlerin İslam beldelerini istila etmelerinden sonra modern asırda ortaya çıkmış bir kötülüktür. Kafirler rezaletin yayılmasıyla ancak Müslümanların kuvvetten düşmesini isterler. Nitekim kitap ve sünnete çağıranlara karşılık onlara muhalefet olarak liberal münafıklar kafirlerin kuruklarına tutunarak bu meselede silah olarak kullanmak için bir takım zayıf görüşlere tutunmaktadırlar. Bu asırda kadının yüzünü açmasına cevaz verenler için en büyük ciddi destek Şeyh Elbani Rahimullah'ın Cilbabul Mer'e adlı risalesindeki zayıf görüşüdür. Allah'ın izniyle burada Şeyh Elbani'nin düştüğü çelişkileri sunacağız ki cahiller onun tercihine uyarak aldanmasınlar. Şüphesiz kadınların yüzlerini örtmelerinin gerektiğine dair deliller sahih ve kuvvetlidir. Yalnız unutulmaması gereken bazı hususlar var. Birincisi Şeyh Elbani bu yanlış hükmünde inşallah mazurdur. Zira o güvenilir müştehit alimlerdendir. O bir iştihatta bulunmuş ve bu zayıf kavil ondan sadır olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hakim iştahat edip isabet ederse ona iki ecir, iştahat edip hata ederse ona da bir ecir vardır buyurmuştur. Bizlere onun yerini, dindeki yerini muhafaza etmekle beraber hatasına uymamak ve buna tembihte bulunmak düşer. İslam İbn-i der ki, İslam'da güzel bir yeri olan, salih eserleri olan büyük bir zat, İslam'dan ve ehlinden olup yüce bir makamı olmakla birlikte, Kendisinden hata sadır olursa o mazurdur. Hatta ecir dahi alır. Fakat hata ettiği hususta ona uymak caiz değildir. Onun makamı müminlerin kalplerinde yine aynı olmalıdır. İkinci husus, Elbani mazur olduğunda heva ve şehvetlerine uygun olarak onun sözünü taklit edenler mazur olamazlar. Zira onlar hak ispat edilip ortaya çıktıktan sonra yanlışa uymaya hatta arzularına tabi olmaya devam etmektedirler. Fakat Elbani'nin bu meselede hata etmiş olması onun isabet ettiği Musiki'nin haram oluşu, sakal tıraşının haram oluşu, elbiseyi sarkıtmanın haram oluşu gibi doğru hükümlerine uymamayı gerektirmez. Bilakis Hakk'a tabi olmak gerekir. Lakin yüz açma meselesinde Elbani'yi taklit edip de bu bahsettiğimiz hususlarda Elbani'nin isabetli hükümlerinde ona uymayanlar Allah Teala'nın dediği gibi hevalarını, arzularını ilah edinmiş kimselerdir. Üçüncü husus, Elbani kadının yüzünü açmasının caiz olduğu şeklindeki zayıf hükmüne rağmen yüzü örtmenin daha fazletli olduğunu, bunun yapılması gereken bir müstahap olduğunu da kabul etmiştir. Cilbâbül Mer'e Risalesinde bunu açıkça ifade eder. Dördüncüsü, Elbani bu zayıf görüşünü tercih ederken sadece kendisine delil olan şeylerden bahsetmiş, yüzü örtmenin gerektiğine dair delillerin hepsini zikretmemiştir. Muhtemelen bu delillerin açıklığı karşısında verecek cevabı olmadığı için öyle yapmıştır. Ama yüzü örtmenin vacip oluşuna kail olanlar, önce kendi delillerini zikretmiş, sonra elbaninin bütün delillerini zikrederek gerekli cevabı vermişlerdir. Beşincisi, dininin selametini isteyen Müslüman, bu meselede hükmü açık olan naslara sarılmalı, şüpheli delilleri terk etmelidir. Ta ki Allah Teala'nın şu ayetinde anlatılan kimselerden olunmasın. Kalplerinde batıl hevesler bulunanlar fitne aramak ve tevil cihetine gitmek için müteşabih ayetlere tabi olurlar. Ali İmran 7. ayet. Hayret etmek gerekir ki yüzlerini örterek daha fazletli olanı yapan, iffet sahibi tesettürlü kadınları yüzlerini açmaya çağırarak bu zayıf görüşü yaymak isteyen kimseler, açılıp saçılan günahkar kadınları tesettüre çağırmazlar. Kalplerin kaymasından Allah'a sığınırız. Kadının yüzünü örtmesini, vacip kılan önemli delilleri zikretmek gerekirse bütün alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının yüzlerini yabancı kadınlara yabancılara, yabancı erkeklere karşı örtmelerin vacip olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Kadı İyaz der, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının yüzlerini ve ellerini örtmelerinin farz açmalarının haram olduğu hususunda ihtilaf yoktur. Nitekim Allah Teala Ashab Suresi 19. ayetinde Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine salmalarını söyle. Onların tanınıp da incitilmemeleri için en evi verişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bu ayet gösteriyor ki peygamber ile müminlerin kadınları bu emre muhatap olma bakımından eşittirler. Zira hepsi için tek şey emrolunuyor. Geçen hafta da belirttiğimiz gibi Alimler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının örtünürken yüzlerini de örtmeleri gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir. O halde müminlerin hanımlarının tesettürü yüzler, yüzlerinin de örtülmesini gerektirir. Bu dış örtülerini üzerlerine salmalarını söyle ayetinin anlamıdır. Cilbabı yani dış örtüyü salmak yüzü de dahil kadının bütün vücudunu örtmesi demektir. Ayşe radıyallahu anh'a hadisi de bunu gösterir. İlk hadisesi olduğu sırada Safvan bin Muattal radıyallahu anh onu görmüş Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Safan'ın istircağı ile yani in, herhangi bir musibetle belayla karşılaşınca ne denir? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Buna istirca deniliyor. Onun bu şekilde istirca yapmasıyla uyandım. Hemen yüzümü cılbabıma örttüm. Buhari ve Müslim rivayetinde gelir bu. Allah azze ve celle Ahsap suresi 32. ayetinde Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır buyuruyor. Alimlerin ittifakıyla bu ayet örtünmenin ve yüzü örtmenin vacip olduğunu gösterir. Lakin yüzün açılmasını caiz görenler bu ayetin peygamber hanımlarına özel bir hüküm olduğunu iddia ederler. Halbuki bu doğru değildir. Bilakis ayet bütün kadınlar hakkında umumi bir hüküm ifade etmektedir. Çünkü... Sebebin özelliğine değil, lafzın umumiliğine itibar edilir. Bu tefsirde önemli bir kaydı Şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları müminlerin anneleridir. Kadınların kalp bakımından en temiz olanları olup, onların değeri müminlerin kalplerinde büyüktür. Ayrıca onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden başkasına haramdırlar. Yani ümmete onların nikahı haramdır. Bütün bunlarla birlikte kalplerinin temizliği talep edilerek, örtünme ile emrolunuyorlar. Onların dışın bunların dışındaki kadınlar bu emre elbette daha da layıktırlar. Allah Teala örtünmenin hikmetini bu ayette bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır şeklinde açıklamıştır. Bu illet müminler için her zaman ve her yerde matlup olan bir şeydir. Şayet perde veya duvar arkasına geçerek örtünme peygamber hanımlarına özeldir dersek bunun anlamı Müminlerin kadınlarının bu temizliğe ihtiyacı yoktur demek olur ki onların peygamber hanımlarından üstün olduğu gibi bir anlama gelir böyle bir iddia. Bunu da bir Müslüman söylemez. Bu ayetin ardından Ahzab suresi 55. ayetinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Onlara yani peygamberin hanımlarına babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları yani mümin kadınlar ...ve ellerinin altında bulunan cariyelerden perde arkasına çekilmelerinden dolayı bir günah yoktur. i̇bn Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Allah Teala kadınlara yabancılara karşı örtünmeyi emrettiğinde... ...bu sayılan akrabalarına karşı perde arkasına geçmeleri gerekmediğini belirtiyor. Yani bu akrabalar dışındakilere karşı perde arkasına geçeceksiniz. Yani ayetin anlamı budur. Sadece bu sayılanlara karşı perde arkasına veya diğer bir odaya bir duvar arkasına geçilmesi emredilmiyor. O halde önceki ayetin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarına özel olduğu söylenemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim elbisesini kibirle sarkıtırsa Allah kıyamet günü ona bakmaz buyurunca Ümmü Seleme radıyallahu anh'a kadınlar eteklerini nasıl yapsın diye sormuş. Bir karış sarkıtsınlar buyurmuştur. Ya ayakları görünürse demiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir dirsek boyu sarkıtsınlar daha fazla değil buyurmuştur. Yani Erkeklerde e, elbiselerinin boyu şu diz kapaklarıyla şu topuklarına kadar olan mesafede olması sünnettir. Bu emredilmiştir. Şu topuktan aşağı sarkarsa bir elbise o da ateşledir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu sarkıtmanın kibirden olduğunu beyan ediyor. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde kim elbisesini e, kibirle sarkıtırsa kıyamet günler ona bakmaz. Bu hadisi söyleyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme anh diyor ki peki kadınlar nasıl yapsın? Onlar diyor bu topuktan haric olarak bir karış sarkıtsınlar. Bunun üzerine diyor ki ama diyor yürürken şayet kadınlar bir karış sarkıtırsa yani şu şekilde elbisesini sarkıtırsa bu yeterli gelmeyebilir. Yürürken ayağı açılabilir diyor. O halde diyor girdirsek boyu sarkıtsınlar. Daha fazla sarkıtmasınlar diyor. Yani kadının ee, elbisesinin yere değmesi yere değecek kadar olması farzdır. Bir emirdir. Daha fazla yapması müstahaptır. Birdir sek boyuna kadar yapması müstahaptır. Erkeğin ise şu topuk aşık kemiğini aşağı geçen kısmı haramdır. Ateştedir buyurur Allah Resulü aleyhissalatü Kim daha kısa yaparsa bu takvadandır. Ta şu diz kapana kadar kısa olması tavsiye ediliyor. Tabi bu izarda yani biz bugün için pantolon veya şalvar dediğimiz elbiseler giyiyoruz. Şalvarda bunu yapmak mümkün olmaz. Fakat şu topuk kemiğini aşmaması lazım. Çünkü buradan aştığı zaman bu kibir, kibir sebebi olur insanda. Evet, kadının ayağı örtülmesi gereken bir avret olunca yüzün örtülmesi daha fazla gerekir. Şeriat fitnesi daha az olan ayağın örtülmesini emrederken... Kadının güzelliğinin toplandığı yer olan ve fitneye daha elverişli olan yüzün açılması nasıl caiz olur? Bu çelişkiden alemlerin Rabbinin şeriatını tenzih ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kadın bir başka kadınla tek örtü altında yatmasın ve onu kocasına, kocası ona bakıyormuşçasına anlatmasın buyurmuştur. Ona bakıyor gibi ibaresi kadınların yüzlerini örttüğünü göstermektedir. Pek çok hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlenmek isteyen erkeklere evlenmek istediği kadına bakmalarını emretmiştir. Bu rivayetlerden birini Mugire bin Şube radiyallahu anh şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve ona evlenmek istediğim bir kadından bahsettim. Bana git ona bak bu onunla muhabbet ve ünsiyetinizin devamı için daha uygundur dedi. Ben de ensardan bir kadının yanına geldim. Onun ebeveyninden izin istedim yani anne babasından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü onlara haber verdim. Onlar sanki bundan hoşlanmadılar. Hıder denilen hususi hücresinde bulunan kız bunu işitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bakmanı emretmişse bak, aksi takdirde Allah aşkına bana bakma dedi. Sanki kız da bu bakma işini büyütmüştü. Muğire sözüne devamla dedi ki: Ben kıza baktım ve onunla evlendim. Bunu İbn Mace, Taberani ile birlikte rivayet etmiş. Elbani de sahihada sayı sahih olduğunu belirtmiştir. Bu hadis kadınların yabancı erkeklere karşı örtündüklerini, bir erkeğin ancak nikah kastıyla bakabileceğini göstermektedir. Şayet kadınlar yüzlerini açıyor olsaydılar, nikahlamak isteyenin kızın babasından onu görmek için izin istemesine gerek olmazdı. Yine yüzleri açık olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlenmek isteyen erkeklere onlara bakmalarını emretmezdi. Şimdi gelelim Elbani'nin çelişkilerine. Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına üzerlerine cilbaplarını salmalarını söyle. Ahzab 59. El dokuzu, el ayetinin Elbani yüzü örtmeyi gerektirmediğini, cilbabın sadece bedeni ve başı örten bir örtü olduğunu iddia eder. Şayet öyle olsaydı Allah azze ve celle sadece cilbab dış örtülerini giysinler der, cilbaplarını üzerlerine salsınlar buyurmazdı. Çünkü cilbabı zikrettiği yerde üzerlerine idna etsinler, salsınlar buyuruyor. O halde cilbabı salmanın sadece başı ve bedenini örtmek olduğu nasıl söylenebilir? Cilbabı salmak tüm bedeni, sadece başı ve beden değil, aynı zamanda yüzü de kuşatacak şekilde olmalıdır. İdna yani salmak cilbab giyme emrine ek bir emridir. Bu da yüzün örtülmesi demektir. Nitekim ayetin devamında bu tanınmamalar için daha uygundur buyruluyor. Kişiyi tanıtan şey ise yüzüdür. Elbani Ahzab suresi el 3. ayetindeki kadınlardan bir şey istendiğinde perde arkasından isteme emrinin bütün kadınlar hakkında umumi olduğunu kabul ediyor. Malumdur ki bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından biri olan Zeynep binti Cahş radiyallahu anha hakkında nazil olmuştur. Bütün alimlerin ittifakıyla Peygamber hanımlarının yüzlerini örtmeleri vaciptir. Bunu Elbani de kabul ediyor. Demek ki müminlerin kadınlarının da yüzlerini örtmeleri gerekir. Zira ayet Elbani'nin de itiraf ettiği gibi umumidir. Yani bütün kadınları kapsayan bir emirdir. Elbani Ayşe radiyallahu anhadan şu ayeti naklediyor. Şu rivayeti naklediyor. Sevde radiyallahu anh'a örtünme emri nazil olduktan sonra bir ihtiyaç için dışarı çıktı. Sevde cüsse bakımından irice bir kadındı. Onu tanıyanlar hemen farkına varırlardı. Hadisi böylece uzunca zikrettikten sonra Ömer radiyallahu onu ancak cüssesinden dolayı tanıdığından bahseder. Sonra Elbani örtünme emrinden sonra ibaresiyle ilgili olarak şöyle der. Yani peygamber hanımlarının bizzat perde arkasına geçmeleri emri kastedilmiştir. O da onlardan bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin ayetidir. Ahzab-ı Elifşi ayetidir. Bu ayet Bukhari ve diğerlerinin rivayet ettiği gibi Ömer radıyallahu anh'ın sözüne uygun olarak nazil olmuştur. Yani bu söz neydi? Geçtiğimiz haftalarda işareten nakletmiştik bu rivayeti. ''Ey Allah'ın Resulü senin yanına iyi kimseler de kötü kimseler de giriyor.'' Kadınlara emretsen de örtünseler, yani onlar ayrı bir yere geçseler, perde arkasına geçseler gibi bir tavsiyede bulunmuştu. Bunun üzerine bu ayet nazil oluyor. Ömer radıyallahu anh'ın bu isteğine uygun olarak nazil oluyor. Enes radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediğini naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü, senin yanına iyi ve kötü kimseler de giriyor. Müminlerin annelerine perde arkasında gizlenmelerini emretsen dedim. Bunun üzerine hicab ayeti nazil oldu. Elbani'nin, kast edilen peygamber hanımlarının perde arkasına geçmesine dair emirdir demesinden sonra, vahyin Ömer radıyallahu anh'ın sözüne destek olarak inmesini zikretmesi bir çelişkidir. Elbani diyor ki, Geçen hadis Ömer radıyallahu anh'ın, Sevde radıyallahu anhayı cüssesinden dolayı tanıdığını gösterir. Yani onun yüzü örtülü idi. Nitekim Ayşe radıyallahu anh'a onun cüssesi sayesinde tanındığını zikretmiştir. Bu yüzden Ömer radıyallahu anh onun şahıs olarak tanınmasını, evinden dışarı çıkmasını, arzu, çıkmamasını arzu etmiş. Lakin hikmet sahibi olan şeriat koyucu bu defa ona muvafakat etmemiş, onları zora koşmamıştır diyor. Şöyle diyen olmuştur. Kalem şeyhi geçmiş. Örtünme emriyle kast edilen peygamber hanımlarının bedenlerini örtmelerine dair emirdir şeklinde yazmak isterken, Örtünme emriyle kast edilen peygamber hanımlarına bizzat perde arkasında geçmelerdir şeklinde yazı verilmiştir. Yani burada e, belki Elbani kalem hatası yapmış, gafletle bir kalem hatası yapmış olabilir diyen olmuştur. Bilakis kalem şeyhi bundan sonraki delil ile geçmiştir. Bununla birlikte burada şiddetli bir çelişki vardır. Şeyh Elbani burada onlardan bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin ayetini vücudun örtülmesine emir olarak nazil olmuş görüyor. Daha önce geçtiği gibi bu yüzün örtülmesini de kapsar. Lakin bizler Elbani'nin kendi kitabının 87. sayfasında Ümmü Seleme'den gelen rivayete dipnot olarak şunları söylediğini görüyoruz. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a dedi ki Ebu Seleme'den olan iddetim bittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi ve benimle perde arkasından konuştu. Yani Ümmü Seleme daha önce Ebu Seleme ile evliydi. Ondan dul kalınca itletinin bitmesini bekliyor. Bu süre içerisinde yani bu süre bittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona talip oluyor. Henüz hanımı değilken perde arkasından konuşuyor. Bak henüz müminlerin annesi konumunda değil. Ve perde arkasından konuşuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la. Elban diyor ki bu rivayetten anlaşılan o ki, örtünme emri elbiseyle örtünme değil ancak perde veya duvar arkasına geçerek bizzat gizlenmeleridir. Bu Allah Teala'nın onlardan bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin şeklindeki emrine uygundur diyor. Elbani burada da ayetin vücudu örtmeyi değil bizzat perde arkasına geçmeyi kastettiğini belirtiyor. Neden yüzün örtünmesinin emredildiğini söylemekten kaçıyor. Halbuki Sevde radiyallahu anh'ın fiilini delil göstererek bu ayetin vücut ve yüzün örtülmesine emrettiğini kendisi söylüyordu. Bu çelişkiyi iyi düşünmek lazım. Şayet Elbani sahih kavli tercih etseydi bu çelişkiden kurtulurdu. Muvaffaklan Allah'tır. Az önce geçtiği gibi Elbani Ümmü Seleme radiyallahu anh'ın Ebu Seleme'den olan iddetin bittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bana geldiği, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi ve benimle perde arkasından konuştuğu e, rivayetini naklettikten sonra şöyle diyor. Bu rivayetin Aslı İbni Sad'ın tabakatında gelir sahih-i Bu rivayetten anlaşılan o ki örtünme emri elbiseyle örtünme değil ancak perde veya duvar arkasına geçerek bizzat gizlenmeleridir. Bu Allah Teala'nın onlardan bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin şeklindeki emrine uygundur diyor. Burada bazı meseleler var. Birincisi, bu ayetin bütün kadınları bağlayan bir tesettür emri olduğunu kabul ediyor. Zira Ümmü Seleme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeden önce perde arkasından konuşmuştur. Yani henüz müminlerin annesi değilken. İkincisi bütün alimler ittifak ederek belirtmişlerdir ki bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından biri olan Zeynep binti Cahş radıyallahu anha hakkında aziz olmuştur. Yani bu Ahzab suresindeki ayet Zeynep binti Cahş radıyallahu anha'nın düğünü sırasında oluyor. Yani e, düğün sırasında artık misafirler gitsinler diye bekliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat onlar bir türlü kalkmayınca bu ayetler nazil oluyor. Yine ittifakla demişlerdir ki peygamber hanımlarının yüzlerini örtmeleri farzdır. O halde Elbani'nin bu ayetin bütün müminlerin kadınları hakkında umumi olduğunu belirttiğine göre bütün kadınların yüzlerini örtmelerinin farz olduğunu kabul etmesi Dolayısıyla gerekirdi. Üçüncüsü şayet Elbani evet bu ayet bütün kadınlar hakkında umumidir lakin yüzlerini örtmelerini gerektirmez. Sadece erkekler onlardan bir şey istediğinde perde arkasında gizlenmelerini gerektirir derse buna cevap olarak da şöyle deriz. Bu şeriatın tenzih edilmesi gerektiği büyük bir çelişkidir. O halde bir şey istenirken perde arkasına gizlenmeleri onlara emredilirken sonra erkekler önünde yüzlerini açmalarına nasıl ruhsat verilebilir? Yüzleri açık olmaya devam ettikçe, bizzat gizlenmelerinin esas olduğuna nasıl davet edilebilir? Fakat yüzün örtülmesinin emredildiğini, ki sahih görüşte budur, bunun emredildiğini gören için burada bir çelişki yoktur. Allah'a hanıosun. Şüphesiz bu ayet, bütün mümin kadınlara perde veya duvar arkasına geçmeyi emrettiği gibi yüzlerini örtmeyi de emretmektedir. Elbani, hür bir Müslüman kadının tesettürü ile Müslüman cariyenin tesettürü arasında fark görmeyerek, Elleri ve yüzleri dışında vücutlarını örtmelerinin farz olduğunu söylüyor. Hür kadın ile cariyenin tesettürünün farklı olduğunu söyleyen ümmetin cumhurunu da kınıyor. Sonra üzerlerine cilbaplarını, dış örtülerini salsınlar ayetinin tesir olarak Katade radiyallahu anh'ın şu sözünün sahih olduğunu belirttiğini görüyoruz. Allah kadınların dışarı çıktıkları takdirde kaşları üzerine peçelerini örtmelerini emrediyor Katade. E, bu ayet hakkında, Ahzab 59'u ayet hakkında bu şekilde tefsirde bulunmuştur. Lakin Elbani Katade'nin sözünü tamamlamıyor. Tam nakletmiyor. Bilakis kırpıyor. Geçen kelamdan sonra diyor ki, bir köle kadın uğradığı yerde onu kusur olarak alıyordu. Bunun üzerine Allah hür kadınları kölelere benzemekten yasakladı diyor. Katade radıyallahu anh cumhurun kavli gibi hür ile cariyenin örtünmesinin farklı olduğunu belirtmiştir. O halde Elbani de bu iki tesettürü farklı görmeliydi. Ya da Katade radıyallahu anh rivayetini delil olarak göstermekle çelişkiye düşmemesi gerekirdi. Buhari Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle rivayet ediyor. Allah ilk muhacir hanımlara rahmet eylesin. Hijab emri gelince elbiselerinin bir parçasıyla yüzlerini örttüler. Hafız İbn Hacer der ki: ne? yüzlerini örttüler demektir. Yani hımar ifadesi yüzü örten bir örtüdür. Elbani yüz açmaya cevaz verenlerden olduğu için bu açıklamadan hoşlanmamış, garip bir üslubu bile hafız İbn Hacer'in hata ettiğini anlatmaya çalışmıştır. Yüzlerini demesi muhtemelen istinsah hatasıdır veya kalem müellifi geçmiş göğüslerini örtüler demek isterken böyle deği vermiştir diyor. Zayıf görüşü kabul ettirmek için alimleri nasıl hata etmiş göstermeye çalıştığına bir bak. Allah onu affetsin. Elbani hafız İbn Hacer'in homur kelimesini nasıl tarif ettiğini gözden kaçırmıştır. Kadının hımarı, hımar denilen örtü, yüzünü örten örtüdür. Evet, Fethül Bari'nin 10. cildinde bu şekilde açıklıyor İbni Hacer. Yani demek istiyorum ki Elbani'nin iddia ettiği gibi bir istinsah hatası söz konusu değildir. İbni Hacer, hımar denilen örtünün yüzü örten bir örtü olduğunu farklı yerlerde de üzerine basarak belirtmiştir. Elbani, hımar denen örtünün başı ve yüzü örten bir örtü olduğunu söyleyenlere karşı çıkıyor. Hadis şerhlerinin, şarihlerinin, hadisi şerh eden alimlerinin kendi aleyhine olan delillerine gelince, mesela Hafız İbn Hacer şairin şu şiirini delil getiriyor. Süslü örtü yani hımar içindeki güzele de ki takva sahibinin zühd hayatını bozdun. Örtünün yani hımarının ve altındaki yanağının ışığı yüzünün güzelliğine nasıl kışkırtmaz? Elbani diyor ki bu adetin böyle olduğunu göstermekle beraber her zaman yüzün örtülmesini gerektirmez. Şeyh burada hımar denen örtünün yüzü örten bir örtü olduğunu itiraf ediyor. Öyleyse bu kadar karşı çıkmalar neden? Yani hımar, emredilen hımar, kadının demek ki yüzünün de örtülmesini gerektiriyor. Elbani şöyle bir rivayet zikrediyor. Enes radıyallahu an Hayber gazasıyla ilgili şu kıssayı rivayet ederken diyor ki Peygamberimizin esirler arasında kendisi için Safiye'yi seçmişti. Sahabeler dediler ki onu evlenmek için mi yoksa cariye olarak mı aldığını nasıl anlayacağız? Dediler ki eğer onu örterse anlarız ki evlenmek için almıştır. Örtmezse cariye olarak almış demektir. Devenin üzerindeki örtülü hevdece bindi ve onu evlenmek için ayırdığını anladılar. Diğer rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üstünü örttü, terkisine bindirdi. Şalını safiyenin yüzüne ve beline sardı şeklinde geçer. Sonra Elbani bu rivayete dipnot olarak şöyle der. Bu şekilde örtünme cariyeler dışında yalnız hürlere mahsustur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve halifelerin zamanında müminlerin adeti böyleydi. Hürler örtünür cariyeler açılırdı. Onun için bağışlanma dileriz Elbani için. Zira mümin kadınların ve cariyelerin yüzlerini değil sadece başlarını örtmelerinin gerektiğini söylüyor. Halbuki bunu e, kabul etmiyordu. Derim ki Şeyhül İslam'ın sözlerinde bir gariplik yoktur. Zira o hür kadınların yüzlerini örtmeleri gerektiğini, cariyelerin ise yüzlerini ve başlarını açmaları gerektiğini söyleyenlerdendir. Allah onu affetsin. Şeyh Elbani, Şeyh Abdurrahman Esadi'nin ''Hımar sadece başı örten bir örtüdür'' görüşünü tercih ettiğini, evlenme ümidi kalmamış ihtiyar kadınların bunları bırakmalarında zorluk yoktur dediğini iddia ediyor. Sonra sözlerini kırparak naklediyor Abdurrahman Sadi'nin Şeyh Elbani, Şeyh Sadi'nin Nur suresi 60. ayetindeki Onların dış elbiselerini bırakmalarında günah yoktur ayetinin tepsinde söylediği şu sözleri göz, gözünden kaçırıyor. Nur 60'ta biliyorsunuz artık evlenme ümidi kalmamış, doğurganlı kalmamış kadınların yüzlerini açabileceğini, cilbaplarını e, terk edebileceğine ruhsat vardır ihtiyar kadınların. O ayetle ilgili olarak e, Şeyh Abdurrahmanes Sadi'nin bu Türkçe'de tercüme edilen tefsir var ya beş cilt kurabadan çıkan. O tefsirde bu ayetin tefsirinde söyledi şu sözleri dikkatten kaçırıyor. Yani ayette kasteden hımar ve benzerleri gibi dış örtüdür. Allah kadınlara hımarlarını, örtülerini yakaları üzerine salsınlar buyurarak Nur suresi 31. ayetinde emrettiği örtülerdir, burada kastedilen örtüler. Bu ayet, evlenme ümidi kalmamış ihtiyar kadınların yüzlerini açmalarına mahsur olmadığını belirtiyor. Evet, Şeyh Sadi'nin açıklaması bu. Demek ki Şeyh Sadi'ye göre, hımar, Nur Suresi 31. ayetinde kastedilen hımar, hımar ile kadınların örtülmesi, yüzlerinin de örtülmesini ifade ediyor. Nur 60. ayetinde ise, ihtiyarlamış kadınlara yüzlerini açabileceğine dair bir ruhsat geliyor. Es-Sadi, diğer alimler gibi hımar denilen örtünün başı ve yüzü örten bir örtü olduğunu belirtiyor. Mesele Elbani'nin iddia ettiği gibi değildir. Şeyh Elbani, Asım el-Ahvel'den şu sahih rivayete naklediyor. Biz Hafsa binti Sirin'in yanına vardığımızda, örtüsünü hep şu şekilde yaparak yüzünü ve gözünü örterdi. Biz ona dedik ki, ey Allah'ın rahmeti üzerine olasıca kadın, Allah'ın kendisi Kur'an-ı nikahlanma ummidi kalmamış ihtiyar kadınların zinetlerini açıkça belirtmeyecek şekilde dış örtülerini bırakmalarında bir mahsur yoktur buyurmuyor mu dediler. Hafsa ise onun devamında ne buyruluyor dedi. Yani ayetin devamında okunsana dedi. Burada geçen cülbaptır. Bu ayette geçen. Devam, biz ayetin devamını okuyup şayet iffetlerine takınırlarsa kendiler için daha hayırlıdır buyuruyor. Dediğimiz zaman dedi ki işte hicabın şart olduğunu belirten hüküm budur. Yani ihtiyar, evlenme ümidi kalmamış kadınlar yüzlerini açabilir buna ruhsatları ama bunu yapmazlarsa kendiler için daha hayırlıdır. Buna işaret ediyor hafsa radıyallahu anh. Bu rivayet yüzü açmanın caiz olduğunu söyleyen elbani çürütmektedir. Zira rivayet selefin indinde karara bağlanmış hükmün Kadınların Hafsa binti Sirinin yaptığı gibi yabancılara karşı yüzlerini örtmeleri olduğunu göstermektedir. İhtiyar kadınların ziynetlerini açmadan yüzlerini açmaları caizdir. Elbani'nin de dediği gibi kadınların yüzlerini açmaları caiz olsaydı Asım radıyallahu anh ve yanındakiler Hafsa binti Sirine ihtiyar kadınları hakkındaki bu ayeti delil gösterdiğinde Yüzünü açman caizdir derlerdi. Bunu iyi düşünmek lazım. Yine bu rivayette cilbab denen dış örtünün yüzü örtmesi gerektiğine de delil vardır. Elbani, İmam Malik'in mezhebinde kadının yüzünü açmasının caiz olduğundan bahseder. Fakat İmam Malik'ten buna dair hiçbir delil zikretmez. Halbuki bu, Şeyhül İslam İbni Teymiye'nin İmam Malik'in mezhebinde bunun caiz olmadığına dair nakline aykırıdır. İmam Malik der ki, kadının tırnağına kadar her yere avrettir. İmam Malik'in muatta adlı eserinde rivayet ettikleri de Şeyhül İslam'ın bu nakline şahitlik etmektedir. İbn-i Ömer İhramlı kadın peçe takamaz sözünün ardından Fatıma binti Münzir radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder. Biz ihramlı olduğumuz halde yüzlerimizi örterdik. Yanımıza Ebubekir Sıddık radiyallahu kızı Esma da vardı. Evet bunu ihramlı kadınların peçe takmaktan men edilmesinin yüzlerini başka bir şeyle örtmelerine mani olmadığını açıklamak için rivayet etmiştir İmam Malik. İbn Abdilber şöyle der ki Maliki mezhebinde yazıyor. Büyük yeri olan bir imamdır İmam İbni Abdülber. İmam Malik radiyallahu göre yabancı kadının yüzüne zaruret harcına bakmak caiz değildir. Evet. Şimdi gelelim tesettürün şartlarına. Yani kadın bu sayacağımız 8 şartı yerine getirmediği sürece Allah'ın emrettiği gibi tesettür emrine riayet etmiş olmaz, kapanmış olmaz yani gelenekte bir kapanma şekli vardır biliyorsunuz. İnsanlar e, toplumun kabullerine göre kapanıyorlar. Halbuki Allah'ın mümin kadınlardan istediği şey kendi emrettiği şekilde kadınların kapanmalarıdır. Dolayısıyla bugün insanlar insanları bazaldığından, geleneği bazaldığından dolayı sadece başını örtse ama işte dar bir etek giyse kendini kapanmış sayıyor. Toplum da bunu kapanmış gibi kabul ediyor. Dış örtüsünü giymeden çıksa dahi Allah'ın yasakladığı işte başlarını e, pe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in açık hadislerinde belirtilmesine rağmen siz şu kadınlara ulaşırsanız Allah'ın onları lanetlediğini bildiriniz. Diğer rivayette başlarını deve örgücü gibi yapan kadınları gördüğünüzde onlara bildirin ki Allah onların hiçbir namazını kabul etmiyor. Dediği halde kadınların sanki inat edercesine çok da çirkin olmasına rağmen Şeytan onlara süslemesi sebebiyle başlarını inaden böyle deve örgücü yaptıklarını görüyoruz. Tesettürlü kadınlar bunlar açıklardan bahsetmiyorum zaten. Biz Müslüman kadınlardan bahsediyoruz. Evet birinci şart örtünün bütün vücudu eller ve yüz dahil örtmesi gerektiğidir. Cahiliye devrinde de kadınlar başörtü kullanırlardı. Fakat yalnız enselerine bağlarlar ve arkalarına salarlardı. Yakaları önden açılır ve gerdanları olduğu gibi görünür, ziynetleri ortaya çıkardı. Evet, Kurtubi bu şekilde izah ediyor cahiliye devrindeki örtünmeyi. Günümüzde çağdaşlık diye niteledikleri bu giyim şekli, yani e, tesettür modası diye naklettikleri, anlattıkları şey aslında cahiliyenin örtünme tarzıdır. Nur suresi 31. ayetiyle yasaklanmıştır bu. i̇bn Ömer ve i̇bn Mesud radiyallahu anhum şöyle derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kadın örtülmesi gereken bir avrettir. Dışarı çıktığında şeytan bakışları ona çevirtir. Yani kadın avrettir lafzı, kadının bütün vücudunun avret olduğunu ifade eder. Hiçbir şeyi bakın istisna edilmiyor. Kadın avrettir, mutlak. Ebu Hüreyi radıyallahu anh, kadın tırnağına kadar avrettir demiştir. İkinci şart, örtü altındaki elbiseyi gösterecek kadar ince olmamalıdır. Kadın, Kalın bir örtüyle, tenin rengini belli etmeyen elbiselerle avret yerlerini örtmesi gerekir. Tenin rengini gösteren ince şeyle vücudu örtmek caiz olmaz ve tesettür bununla hasıl olmaz ve namazla caiz olmaz. Hafsa radiyallahu anh'a ince bir başörtüsü ile Ayşe radiyallahu anh'ın yanına girer. Bu başörtüsü yüzü de kapatması gereken bir örtü. Yani e, rivayetin Arapça lafında hımar. Lafzı geçiyor. Az önce hımarın ne anlama geldiğine bahsetmiştik. Ee, i̇nce bir başörtüsü yani ne saçlarını gizleyebiliyor ne yüzünü e, tam anlamıyla gizliyor belli ediyordu. Böyle bir örtü vardı. Ayşe radıyallahu anh'a bu ince örtüyü parçalar ve kalın bir başörtüsü verir. Sonra der ki Nur suresini bilmiyor musun? Başörtüsü teni ve saçı göstermeyen örtüdür. Yani ne yüzün tenini ne de saçı belli etmeyecek. 3. Üç, 3. şart. Örtünün kendisi zinet olmamalıdır. Cazip renkli kumaşlar kullanılmamalıdır. Eğer üstten örtülecek örtünün kendisi zinet sayılabilecek renk ve görünüşlü olursa ona hicab denilemez. Ahzab suresi 33. ayetinde Mealin Vakarla evlerinizde oturun. Önceki cahiliye kadınlarının kırla döküle süslerini göstererek yani teberrüç yaparak yürüyüşleri gibi yürümeyin buyuruluyor. Ayette geçen teberrüç kelimesi zemahşeriye göre Genelde gizlenmesi gereken şeyleri açmada çaba sarf etme, özelde ise kadınların zinetlerini ve güzelliklerini açıp yabancı erkeklere göstermesidir der. İmam Suyuti kadının endamlı endamlı yürümesi, başörtüsünü bağlamadan başına atıp kadınların tabii ve yapay güzelliklerini ve çekiciliklerini uygun olmayan yerlerde sergilemeleri, süs ve eylemleriyle kendilerinden yararlanma hakkı olmayanların dikkatini ve ilgilerini çekmeleridir der. Ali de şöyledir. ''Bana göre zamanımızdaki müreffeh kadınların evlerinden çıkarken üstlük olarak örttükleri örtüler de yabancıya gösterilmemesi gereken ziynet kabilindendir.'' Yani kadın, e, Alûsif e, son asırlarda yaşamış müfessirlerden birisidir. Geçtiğimiz yüzyılda vefat eden bir müfessirdir. Kendi zamanında bak bunu teşhis etmiş. ''Kadın evinden çıkarken evindeki ziynetleri, ev içerisinde giydiği sadece kocasına gösterebileceği kıyafetleri örtmek için dış elbise giyiyor ama dış elbisesinin kendisi ziynet.'' Diyor. Bundan sakınması gerekir diyor ve şöyle devam ediyor. Çünkü bunlar rengarenk çekici giysilerdir. Sanıyorum erkeklerin karlarının bu şekilde çıkmalarına göz yummaları iman gayreti eksikliğinden kaynaklanıyor. Bütün bunlar Allah ve Resulünün izin vermediği şeylerdir. Ebu uzeynet Sadefi ve Süleyman bin Yesar'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Elbani'de bunun sayı olduğunu belirtir. Kadınların şerlisi kendini beğenip kibirlenen ve açılıp saçılarak teberrüt yapan kadınlardır. Onlar münafıktırlar. Bu yüzden kadınlardan cennete girecek olanlar ayağı, seki, ayağı sekili karga gibi azdır. Yani nasıl ki karga sürüsü içerisinde böyle ayağı beyaz sekili e, olanı az saydaysa cennete girecek kadınların sayısı da bu nispetle azdır diyor. Ne sebeple? Bakın bunun sebeplerinden birisi bu açılıp saçılma diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İbna, bunu Beyhaki rivayet eder. İbn Abbas radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam teberrüt yapan, açılıp saçılan kadınlara lanet etti. Onlara beddua etti, lanet etti buyurulmuştur. Bunu da Nesai Sünenül Kübra'da rivayet etmiştir. İsnadı Hasen'dir. Dördüncü şart, örtü vücut hatlarını belli edecek ve fitneye sebep olacak kadar dar olmamalıdır. Zamanımızdaki masum mihraklı modacıların Tesettür modası diye Müslümanlara yutturmaya çalıştıkları şeylere dikkat etmek gerekir. Vallahi onların yaptıklarının tesettür ile bir alakası yoktur. Tesettür vecibesini de tahrif etmektedirler. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: İki sınıf insan vardır ki onlar cehennem ehlidirler. Bunlardan biri ellerinde sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları dövecekler. İşte polis, jandarma gibiler. Diğeri... Vücutlarını belli edecek elbise giyen, bu elbiselerle erkekleri meylettirmek için kırıtarak yürüyen, saçlarını deve örgücü gibi başlarında toplayan kadınlardır ki, bunlar cennete giremeyecek ve çok uzak mesafelerden bile hissedilen cennet kokusunu dahi duyamayacaklardır. Neuzübillah. Evet, bunu e, İmam Malik, İmam Müslim, Bukhari, Tirmizi rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mısır kumaşından dar bir elbiseyi, Kadınlara yasaklayınca ona o elbise altını gösteren ince bir kumaş değildir ki, şeffaf bir kumaş değildir ki dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine bu kumaş vücudun hatlarını belirtecek darlıktadır buyurdu. Yani e, o kumaşı yasaklamasının hikmetinin darlık olduğunu, dar bir elbise olduğunu belirtiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böylelikle dar elbisenin e, tesettür şartlarını ihlal ettiğini anlıyoruz. Beşinci şart e, bu arada bir rivayet atlamışız. Ala bin Ziyad der ki kadının elbisesine bakmaya devam etmek kalpte şehvete sebep olur. Dar olmasa bile yani bir kadın tesettürlü olsa dahi ona bakmaya devam etmek kalpte şehvete sebep olur diyor. Yani kadınlar dış örtülerini giymiş olmalarına rağmen zaruret gereği dışarı çıktıklarında tepeden tırnağı örtülmüş olmalarına rağmen yine de Allah Azze ve Celle'nin ayette var Nur Suresi 30 ayetinde bakışlarınızı sakının diyor. Buna rağmen bakışları sakınmak emrediliyor. Devam ederse elbiseli haldeyken bile kalpte şehvete sebep olur diyor. Ala bin Ziyad. Evet beşinci şart örtüye güzel koku sürülmemelidir. Kadın dışarı çıkarken kesinlikle güzel koku sürülmemelidir. Çünkü güzel koku erkekleri ifade eder. Hadis-i Şerif'te şöyle buyrulur. Herhangi bir kadın koku sürünür de Dışarı çıkarsa ve erkekler de bu kokuyu duyarsa o kadın zina etmiştir. O kadın zina etmiştir. Demek ki zina illaki bil fiil değil bu tip eylemlerle de olabiliyor. Bu hadisi İmam Müslim Ahmet bin Hanbel Hakim Ebu Davud Tirmizi rivayet etmişlerdir. Bu hadis kadının süslü ve kokulu olarak çıkmasını kocasının yanında çıkmış olsa dahi Haram olduğunu gösteriyor. Nitekim İbn-i el-İt şöyle der. Süslü bir örtü içerisinde dışarı çıkan da koku sürünmüş gibidir. Çünkü bu da dikkati celb etmektedir. Hatta erkekleri tahrik eder. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle der. Leş kokusu benim için yabancı kadının süründüğü kokuyu koklamamdan daha iyidir. Meymune binti Sa'd radiyallahu da şöyle der. Merfuan, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kendi ailesinden yani kendi kocasından başkası için süslenen gururlu kadın kıyamet günü ruhsuz, e, estağfurullah, nursuz bir karanlıkta olacaktır. Evet bunu da Tirmizi, Taberani, İbne Ebi Asım, İbni Hayyat rivayet etmişlerdir. Altıncı şart, örtü erkek elbisesine veya kafir elbisesine benzememelidir. Mesela pantolon her iki benzeme çeşidine de girer. Yani kadının pantolon giymesi, İsterse dış örtüsünün altına giymiş olsun hem kafire benzemektir hem erkeklere benzemektir. Evet doğrusu erkeklerin bile pantolon giymesi caizleyilir. Neden? Çünkü dardır kafirlerin kıyafetidir. Dardır vücut hatlarını belli eder. Erkeklerin e, pantolon giyecekse bile bol giyinmez. Bol giyinmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Erkek elbisesi giyen ve erkeklere benzemeyen, çalış, benzemeye çalışan kadınlara lanet ettiği gibi kadın elbisesi giyen ve kadınlara benzemeye çalışan erkeklere de lanet etti. Bunu Bukhari, Abdülrezzak, İbni Ebi Şeybi, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Bazıları zayıf bir hadiste geçen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınlara sirval giymeyi tavsiyesinde geçen sirval kelimesini pantolon olarak tercüme etmişlerdir. Bu büyük bir hatadır i̇bn Manzur'un Lisanul Arab Arap adlı eserinde S-R-L yani Sin-Ra-Lam e, maddesinde şöyle geçer. Ebu Hureyri radıyallahu anh dedi ki dar sirvalden Allah Resulü yasakladı. Ebu Ubeyt dedi ki sirval uzun ve bol dondur. Yani sirval ile kast edilen kadınların etekleri altına giydiği şalvarlardır. Sirval kelimesini pantolon diye tercüme etmek cidden büyük hatadır bu takdirde. Çünkü sirvalin tarifinde bakın bol uzun don diyor. Kadınların etekler altından e, sirval giymeleri yani şalvar dediğimiz elbise giymeleri bu rivayetten dolayı müstahap görülmüş. Kadınlar cilbap yani dış örtü altına dahi pantolon giyemezler. Bu lanete sebep olan bir giysidir. Allah ve Resulünün lanet ettiği bir şeyi kadınlar cilbap altına veya evde yalnızken dahi giyemezler. Nitekim peruk hakkında da lanet vardı olmuştur. Kadınlar başörtü altından ve ev içinde dahi peruk giyemezler. Bunlar hakkında çünkü lanet var olmuştur. Kadınların pantolon giymesindeki diğer bir sakınca da onların kendi aralarında da avretlerini örtmekle mükellef olmalarından dolayıdır. Dış örtüsü altına pantolon giyerek ziyarete giden bir kadın mahremlerinin veya hanım arkadaşlarının yanında dış örtüsünü çıkardığı zaman vücut hatlarını belirleden pantolon ile avretini muhafaza edemeyecektir. Aynı şekilde dar etekler de bu yasağı dahildir. Yani kadın kadınlar arasında dar etek giyemez. Mahremleri yanında dar etek giyemez. Bırakın yabancı erkekleri. Çünkü kadın, kadına karşı da koruması gereken bir avreti vardır kadının. Tıpkı erkeğin diğer erkeğe karşı avreti olduğu gibi kadının da kadınlar arasında avreti vardır. Ne dar etek bunu sağlar ne pantolon. Daimi fetva komisyonu. Lecnetut daime de şöyle fetva verilmiştir. Pantolon giymek kadınlara caiz değildir. Bunda erkeklere benzemek söz konusudur. Zira pantolon erkeklerin giydiği bir elbisedir. Nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Yine bu komisyonun diğer bir fetva kararı şu şekildedir. Kadının dışarı çıkarken elbisesini omzuna atması caiz değildir. Zira bunda erkeklere benzeme vardır. Ayşe radiyallahu anhaya bir kadının erkek terliği giydiği söylendiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan kendini erkeğe benzetmeye çalışanlara lanet etti karşılığını vermiştir. Yani bir terlikte bile bakın erkeklere benzeme söz konusu olabiliyor. Erkeklere has bir terlik, erkeklere has bir ayakkabı dahi kadın giyemiyor demek. Bu rivayet Ebu Davud'un sünnelinde gelir elbani sahih olduğunu söyler. Lanet Allah'ın rahmetinden uzak olmak demektir. Evet. Burada bazıları şunu söyleyebilir. İşte bu Ayşe radiyallahu anh'ın yorumudur gibi. Bazıları maalesef bu tür rivayetlerde çok büyük hatalar yapıyorlar. Mesela İmam Müslim ee, Enes radiyallahu anh'den Allah Resulü ayakta içmeyi yasakladı. Rivayetini nakleder. Bu rivayetin ardından kata da de der ki Enes e sorduk. Ee, peki ya yemek? Ayakta yemenin durumu nasıldır? Enes dedi ki bu daha da kötüdür. Ayakta yemek içmekten, ayakta içmekten daha kötüdür dedi Enes diyor. Şimdi bazıları burada diyor ki, ayakta yemekten yasaklayan bir nas yok. Ee, Enes radıyallahu anın sözü de kendisini bağlar. O kendi görüşüdür diyorlar. Bakın böyle yerlerde hadisin ravisi rivayette kastedileni anlamaya en layık olandır. Sahabelerin anlayışı, kendi yorumları, ancak kitap ve sünnetin açık naslarına aykırı olduğu zaman kabul edilmez. Buralarda muhalefet yok. Kişinin ayakta yemesi, nitekim Enes radiyallahu anh'te merfu gelen bir rivayette, bezların sahih isnatla yaptığı bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayakta yemekten de içmekten de yasakladı diyor. Demek ki Enes radiyallahu anh bunu Allah Resulü'nden duyduğu için böyle bir açıklama yapıyor. Ne diyor? Ayakta yemek ayakta içmekten daha kötüdür diyor. Aynı şekilde bu rivayette de böyle bir durum söz konusu. Burada biz bu Ayşe'nin yorumudur. Ayşe radıyallahu anh'ın yorumudur deyip kulak tıkayabilir miyiz buna? Hayır. Biz kitap ve sünnet naslarını anlamada sahabelerin anlayışına muhtaçız. Ta ki naslara açık bir şekilde karşı gelmediği sürece. Mesela i̇bn Ömer radıyallahu e, sakalların ucundan alırmış. Hacdayken. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emrine aykırı olduğu için biz İbn Ömer anh'ın bu görüşüyle amel edemiyoruz. Neden? Çünkü merfu hadiste sakallar serbest bırakın buyruluyor. Dokunmayın onlara. Bu emir. Bu emre kimse muhalefet edemez. Biz Allah Resulüne ittiba etmekle emrolunduk İbn Ömer değil. Ama İbn Ömer radıyallahu gelen daha başka rivayetler vardır. Mesela Allah Resulü aleyhissat ve bayram namazında ellerini kaldırdığına dair tekbirlerde ellerini kaldırdığına dair bir rivayet yok i̇bn Ömer radiyallahu anhuma Peygamber aleyhissalatü vesselamın her fiilini inceden ince tetbik, tetkik edip tabi olan birisi, uygulayan birisi. O diyor, onun hakkında diyorlar ki bayram tekbirlerinde ellerini kaldırırdı. Bak İbn-i Ömer anhuma'dan gelen bu fiil bize Allah Resulü'nün sünnetinden kaynaklandığını ihsas ettiriyor. Allah Resulü'nün sünnetinde buna karşı bir yasak yok. Bilakis e, namaz Emrinin Namazı Allah Resulü'nden gördüğümüz gibi kılma emrine bizden daha iyi riayet edenin İbn Ömer radiyallahu olmasından dolayı O onun bütün fiillerini izleyip tatbik eden birisi olmasından dolayı mutlaka ondan görmüştür de yapmıştır diyoruz. Ta ki birisi gelse bize dese ki hayır Allah Resulü bayram namazında tekbirlerde ellerini kaldırmıyordu. Böyle bir rivayet getirse eyvallah deriz. Başımız gözümüz üstüne deriz İbn Ömer radiyallahu buradaki fiili kendisini bağlar deriz. Ama böyle bir rivayet yok. Böyle bir çelişki olmadığı sürece muhakkak sahabenin açıklamaları önceliklidir. Çünkü sahabeler seçilmiş insanlardır. Allah Resulü için seçilmiştir. Allah onları temize çıkarmıştır. Kitap ve sünneti anlamada onlar birer emniyet subabıdır. Çünkü bizler naslardan yanlış manalar çıkarabiliriz. Bizler isabet edip etmediğimizi mutlaka sahabelerin anlayışına arz ederek sağlamasını yapmak zorundayız. Çünkü ne diyor Allah Azze ve Celle? Bakara 137'de Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar. Sahabelere hitap ediyor. Sahabelere diyor ki eğer onlar da yani diğerleri sizden olmayanlar da sizden sonra gelenler de artık ayetin lafzı umumi. Başkalar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar. Yine başka bir ayette siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder kötülüğü yasaklarsınız. da onlara öven pek çok ayetler var. Demek ki sonrakilerin bir ihtilafı ortaya çıktığı zaman Nasları anlamada bir ihtilafı ortaya çıktığı zaman Bu ihtilafı gidermenin yolu kitap ve sünnettir. Ve kitap ve sünnet sahabeler nasıl anlamışsa o şekilde aslına döndürmektir. Çünkü sonrakiler garantiye alınmamış. Fakat Allah Resulü'nün seçkin ashabı sonrakilerine karşı örnek gösterilmiş. Allah Resulü ne diyor? Benim ashabım İnsanların en hayırlılarıdır. Ondan sonra onlardan sonra gelenlerdir diyor. Başka bir rivayette ümmetim 73 fıhı kayırılacak. Sadece benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda bu yolu takip edenler kurtulacak. Diğerleri ateş ehli olacak diyor. Biz ateş ehliğinden olmaktan sakınmak için mutlaka sahabelerin üzerinde olduğu yolu araştırmakla mükellefiz. Ve son madde. Estağfurullah son iki madde. Yedinci maddesi tesettürün yedinci şartı evindeki ziynetlerine takınmış olarak kadının dışarıda göstermemesidir. Dışarı çıkarken çarşaf veya koyu renk pardüsü eldiven gibi örtüler giyilerek eller, yüz, bilezikler, yüzük gibi takılar örtülmelidir. Ahzab suresi 59. ayeti bunu gerektirir. Hadis-i şerifte de şöyle buyrulur. Herhangi bir kadın evinin dışında dış elbisesini çarşafını veya dıştan giydiği pardüsünü çıkarırsa Allah Azze ve Celle onun üzerinden hıfz hümayesini kaldırır. Bu hadisi Ahmet Beyhak Ebu Yala, Taberani Hakim Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Hadis sahihtir. Sekizinci şart şöhret ve gösteriş elbisesi olmamalıdır. Bu erkek için dahi geçerlidir. Hadis-i şerifte kim dünyada şöhret için elbise giyerse Allah ona kıyamet gününde zillet libası giydirir buyrulmuştur. Evet. Diğer bir hadiste de sade giyinmek imandandır buyrulur. Bunu Ahmed bin Hanbel kitabuz Zühde, İbn Mace de Taberani, Hakim, Beyhaki Şuar'ul İman'da, Ebu Davud ve diğer muhaddisler rivayet etmişlerdir. Velhamdülillahi rabbil Alemin. Evet. Tesettür hakkındaki çalışmamızda burada noktalanıyor. Allah'a hamd olsun. Allah izin verirse önümüzdeki haftalarda tekrar e, peygamberlerin siretine Allah yoluna davetlerinde, tevhide davetlerinde karşılaştıkları sıkıntılar, bunları telafi etme yöntemleri, e, davete nereden başladıkları, ne gibi sıkıntılarla karşılaştıkları konularını işlemeye başlayacağız inşallah. Bugünlük burada noktalayalım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhade en la ilahe illa en tevahdek ve estağfurike ve tuubi ileyk. Evet konuyla ilgili sorunuz varsa soruları alabiliriz şimdi. Tamam. Şimdi.